Günaydın Tuğba, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Ne konuşuyoruz? Ne konuşuyoruz? Ee, Avrupa'da doğum oranlarından bahsederek e, başlayayım. Hatta size bunu sorarak başlayayım. Ee, korona döneminde sizce Avrupa'daki doğum oranları artmış mıdır, azalmış mıdır? Acayip artmıştır bence diyorsunuz. Ben azalmış olabileceğini düşünüyorum. <gülüyor> e, Genel evet. Uygun olarak. Evet. Hem de çok ciddi şekilde azalmış durumda. E, Merhaba, örneğin İtalya'da Aralık ayına <gülüyor> ilişkin bir istatistik var. Doğum oranı yüzde yirmi iki oranında düşmüş. Dahası İtalya'da 2020'nin ilk 10 ayında evlilikler yarı yarıya düşmüş. Yani bu evliliklerin de düşmüş olması hani koronanın etkilerini aslında doğumda etkilerini daha çok böyle son çeyrekte geçen yılın ikinci yarısında görmeye başladık. E, doğum oranındaki azalışları önümüzdeki e, sene çok daha yoğun e, bir şekilde göreceğiz. E, doğum oranları dediğim gibi ciddi şekilde düşüyor. İtalya'da 2020 yılında. 400 bin doğuma karşı neredeyse iki katı 746 bin ölüm var ve İtalya'nın nüfusu artık artmıyor, ciddi bir şekilde düşüyor. Ee, sadece İtalya'da durum böyle değil. İspanya'da mesela e, yılın tamamında doğum oranındaki düşüş %23, Fransa'da %13, yine Almanya'da e, Ölümler, doğumları e, yakalamış e, durumda. Ve 2011'den itibaren ilk defa nüfus artışı durmuş Almanya'da. E, yani bir yandan tabii ki bu hani demografik e, değişimde şey etkili, ölüm oranının e, pandemi de, nedeniyle artması etkili. Bir yandan da örneğin Almanya'da ilk kez geçtiğimiz yıl sınırlar da kapatılmış olduğu için e, artık göçmen e, sayısı... Yeni vatandaş sayısı azalıyor. O nedenle de e, nüfus artışları duruyor. Ama e, Özdeş'in de demin e, dikkat çektiği gibi e, bu trendler e, geçtiğimiz yıl e, biraz daha keskinleşmiş olsa da aslında çok uzun zamandır süren e, bir trend söz konusu. E, örneğin İspanya'da bundan 35 yıl önce 1975'te ha bir kadının başına düşen doğum oranı 2.8'miş şu anda 2020 yılında 1.2 yani 35 yıl önce bir kadın yaklaşık 3 kadın 3 çocuk doğuruyormuş şimdi hani 1'e yaklaşmış e, durumda bu oran yani bu demografik olarak Avrupa'da çok ciddi bir e, değişim dönüşüm e, olduğunu gösteriyor e, bunun e, geçen seneki düşüşün sebeplerinden birisi her ne kadar insanlar evlerine kapansa da e, çocuk yapmamışlar çünkü bütün bu belirsizliği ekonomideki durgunluk etkilemiş durumda. El País gazetesinden bir yorum. Genç insanların yaşam koşullarını ivedilikle iyileştirmek lazım. İşte kriz bitince asgari ücreti artırmalı ve kötü çalışma koşullarını iyileştirmeli. Konut meselesi de çözülmeli. Yani ekonomi kötüleştikçe genç insanların ailelerinin evlerinden ayrılma yaşı da artıyor. İşte evlenme ve çocuk doğurma yaşı da yükseliyor. Bunların etkilerini görüyoruz. Tabii evet, hastanelerden ama... de şu anda uzak durulmaya çalışılıyor. Ayrıca COVID'in çocuklara olan etkisine dair böyle çok doyurucu bilimsel araştırmalar yok. İşsizlik vesaire. Hepsi ertelemeye sebep oluyordur tabii. Evet ama aynı zamanda ekonomi herkes için kötüleşmiyor tabii. Yani bir grup çok küçük bir azınlık da akıl almaz büyüklükte karlar elde etmeye devam ettiler. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde. Bu da ayrı bir gerçek yani. Kesinlikle bir yandan yani Avrupa'daki gençler orta gelir ve alt gelir grubu ciddi sorun yaşıyor. Ama öte yandan dünyanın daha yoksul ülkelerindeki insanlar için durum çok daha kötü ve bu Oralarda... Doğum oranını doğum oranını yükseltiyor yani oralarda etki doğum oranını yükseltmek şeklinde oluyor. Çünkü doğum kontrol hapına ulaşmak daha zor. Kadınlar yani trend olarak genel olarak zaten daha genç yaşta evleniyor. Ve bunun yani Avrupa'daki nüfus yaşlanırken yoksul ülkelerdeki nüfusun gençleşeceği ve iki grup ülke arasındaki gerilimi artıracağı söyleniyor. Ee, örneğin bir yorum aktarayım. Ee, dünyada en yaşlı nüfusa sahip olan Avrupa kıtası, kıtasında çalışanların çalışmayanlara oranı beklenenden daha hızlı düşecek. Emeklilik maaşlarını karşılamak e, daha da ciddi bir mesele olacak. Öte yandan yoksul ülkelerde kaynaklar kısıtlı, altyapılar yetersiz ee, ve bunun tam tersi durum yaşanacak genç nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak zorlaşacak. Ve bu iki grup ülke arasındaki uçurum, göç baskısını toplumsal ve siyasal gerilimleri e, artıracak diyor buradaki yorumcu. Yani genel olarak hani var olan bir tren devam ediyor ama korona bunu daha da keskinleştirmiş bir şekilde ilerletiyor. Ve bu ve bu bayağı ciddi bir dönüşüm. Böyle evet. doğum, ölüm ve evliliklerden böylece bahsettikten sonra aşıya geçmek istiyorum ben de. Çünkü Avrupa ne konuşuyor dediğimizde hani biz köşe yazılarını tarıyoruz Avrupa ülkelerinde ve en temel konuşulan mesele işte bu aşıda çıkan bu ile birlikte görüldüğü söylenen bir takım problemler siz e, demin Selim Badur'la konuştunuz ben ona birkaç ufak e, katkıda bulunmak istiyorum. Ee, bir kısım yorumcu şey yani e, buna karşı son derece temkinli olmak e, durumundayız ve milyonlarca insana aşı yapmadan önce böyle bir şüphe kesinlikle ortadan kaldırılmalı diyor ama bir grup yorumcu da e, demin Selim Badur'un da bahsettiği gibi aslında bu pıhtılaşma meselesinin ve diğer e, meselelerin hani son derece e, Küçük oranlarda, hani minimal oranlarda ve e, şeyle bağlantısının aşıyla bağlantısının tespit edilemediğine dikkat çekiyor. E, i̇lginç bir yorum Portekiz'den, Público gazetesinden şöyle diyor: Kan pıhtlaşma vakaları her gün milyonlarca kadın tarafından alınan Doğum kontrol haplarında da az görülen bir şey değil. Ama bu vakalar kimseyi fazla endişelendirmiyor. Yani hıtılaşma o kadar da ciddi bir mesele değil ve pek çok şeyle birlikte, ilaçla, ışığıyla birlikte görülen bir durum diyor buradaki yazar. Bir yandan da şey var, Avrupa'da pek çok ülke bu AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alırken Britanya e, ülkenin yaklaşık üçte birini hatta üçte birden fazlasını aşılamış durumda ve orada hiçbir şekilde e, böyle bir gündem yok. E, İtalya'dan Corea de la Serra'dan bir yorumcu e, bu kıta Avrupa'sındaki ve Britanya'daki yaklaşım farklılığını ele alıyor. E, diyor ki Anglo-Soxon dünyada bir davranışa zararı görülene kadar müsaade edilir. Kıtı Avrupa'sında ise bir davranış zararlı olmadığı anlaşılana kadar yasaktır. E, ve bunu Elias Canetti'nin e, bir sözleriyle açıklıyor. Diyor ki İngilizler açık denizi sever, Almanlar ise ormanı. Yani e, Almanların ve kıta Avrupa'sının e, risk almadığını, e, İngilizlerin ise riske daha açık bir şekilde e, bu aşıyı kullandığını söylüyor. E, aşının genel olarak e, ama bu mesele şey konusunda çok e, kritik olarak görülüyor. Yani bu aşının durdurulması, e, komplo teorisyenleri aşı karşıtları için Tanrı'nın bir lütfu, bulunmaz bir lütuf, hani bunun genel olarak... Ee, hem e, bu bütün bunlar olduktan sonra AstraZeneca aşısını yaptırmak konusunda insanların çok isteksiz olacağı hem de genel olarak Covid aşılarını yaptırmak konusunda isteksiz olacağı ve hani bu süreci m, tersine çevirmenin biraz zor olacağı konuşuluyor Avrupa medyasında. Ee, ve buradan son olarak tabi şeye geçmek istiyorum basın özgürlüğüyle ile ilgili bir konuda. E, tartışmaya, gelişmeye diyelim. E, Avrupa Birliği içinde başta Macaristan ve Polonya olmak üzere bazı ülkelerle diğer ülkeler arasındaki demokrasi, medya özgürlüğü konusundaki gerginlikler e, devam ediyor. E, geçtiğimiz hafta a, a, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Değerler ve Şeffaflıktan Sorumluluk Komiseri Vera Jorua, Macaristan, Polonya ve Slovenya'nın basın ve medya özgürlüğüne yönelik saldırılarına e, dikkat çıktı ve onları buna bir son vermeye çağırdı. E, Bacaristan'da son bağımsız Radyo Club, radyonun lisansının iptal edildiğini hatırlattı. Burada da konuşmuştuk. Evet, Polonya'da... Epey'de konuşma fırsatı bulmuştuk, evet. Evet, e, Polonya'da e, hükümet yani zaten medya darboğazda e, bir de şimdi üstüne onların reklam gelirlerinden vergi almaya çalışıyor. Bu nedenle Polonya'da pek çok e, gazete geçtiğimiz haftalarda ilk sayfası siyah bir şekilde e, çıkmıştı. E, ve Slovenya'da da e, ulusal haber ajansının bağımsızlığının altına oymaya yönelik bir takım hamleleri var hükümetin. Bunları dikkat çekti ve bunların yakından takip edileceğini söyledi değerler ve şeffaflıktan sorumlu komiser. Ben son olarak şey söyleyeyim Polonya'dan bir gazetecinin genel olarak ülkenin bir resmini çizmiş. Ona aktarayım. Gazete Wajbocza'dan yazar diyor ki Hukuk devleti tek parti devletine dönüşüyor. Anayasa mahkemesi, başsavcılık, emniyet, istihbarat, iktidar partisi Pisin hizmetine girmiş durumda. Devlet medyası ancak Putin'in Rusya'sı ya da Erdoğan'ın Türkiye'siyle kıyaslanabilecek utanmaz bir propaganda aracına dönüştü. Biz gazeteciler bağımsız olduğumuz ve gazet gerçeği yazma cesareti gösterdiğimiz için düşman olarak görülüyoruz diyor Polonya'dan bir yorumcu. Tüm bunlar bana biraz e, tanıdık da geldiği için e, aktarmak istedim. Evet, evet. Böyle. Peki, çok... E yani son derece çalkantılı bir dönem Avrupa kıtasında da bütün bu çalkantının örnekleri de gözüküyor ama bunları takip etmeye devam edeceğiz tabii. Başka da bir bildiğimiz bir şey yok. Çok teşekkür evet. ederiz. Görüşmek Gelecek üzere. hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.